Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ba'd. Şimdi bir arkadaşımız soruyor. Diyor ki Allah nerededir? allah Teala Yüce Allah, Azim Allah nerededir? Şimdi bunun iki cevabı var. Bir Resulullah'ın e, tan geldiği bir din bir fıkıh ondan sonra e, bugüne kadar vardığı bir medrese var. Bir de o medreseden bir medrese türemiş oların bir görüşü var. Şimdi biz önce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabın, tabiinin, dört imamın ve onlara uyan bugüne kadar medresesinin görüşüne bakalım. Oların görüşü nedir? Ki bu medrese dedik Resulullah'a ayete ve hadise dayanan medresedir. Bunlar da ne diyorlar? Al ayette geçtiği gibi yedi tane yerde ayette geçiyor. Thumme stevâ alel arş. Allah Teala arşa istiva etti. İstiva nedir lügatte Yani irtifa ala istakarra irtifa yani yükseldi, yüceldi, üstüne gitti. Arşa Allah Teala istiva etti. Yani Allah Teala yeri gögü yarattıktan sonra arşi yarattı. Arşın da üzerine istiva etti. Bulundu. Allah Teala nerededir? Allah Teala sahabenin e, dört imamın itikadına göre Allah-u Teala erştedir yedi sema var yedi semanın üzerinde ne var cennet var cennetin tavanı erştir erşin üzerinde Rabbil Alemin kürsüsü var ayağının basacağı yeridir Rabbil Alemin onun da üzerinde Rabbil Alemin var ha, şimdi burada bu selefin itikadidir bunu da destekleyecek bir sürü delil var ayetten, sünnetten, sahabeden, kavuldan hiçbir ihtilaf dibi bir şey yoktur. Allah Subhanahu taala arşa istiva etti. Allah Subhanahu taala yükseldi. Allah Subhanahu taala diyor salih amellerinizi nereye çıkartır? Ee, salih amellerinizi Allah Teala diyor e, asmana alır. Dua yaparken elimize havaya kaldırıyoruz. Vesaire bir sürü. Şimdi burada deliller e, sunma e, zamanımız kısık olduğu için mekanı değil. Hadislerden de işte e, cariye hadisi mesela Resulullah'a geliyor diyor Resulullah soruyor o cariyeden e, Allah nerededir? Diyor asmandadır, semadadır. O zaman diyor sen mu'minesin. Bunu azat edin diyor. Bu kadın mu'minedir yani iman sahibidir. İman ehlidir. Hakikati anlamış. Allah'ın Rabbini ibadet ettiği Rabbına tanıyor ve ona ibadet ediyor. Şimdi ben... Allah'ım Rabbim nedir ne değil e, Eskiden mesela Türklerin tanrıları varmış Korku tanrısı e, Gündüz tanrısı, gece tanrısı e, ataştan vesaire tanrılar Varmış bütün milletlerde de Neye ibadet edermişler o tanrıya O tanrı nedir? İşte korku tanrısı nedir Bilmiyorlar işte kötü bir güçtür, Karanlık bir güçtür. Ama biz Rabbimizi öyle ibadet etmiyoruz Rabbimizin isim sıfatları var Mekanı var Nerededir? Onu o, o, o Rabb'e ibadet ediyoruz. Bu ne olur? Hakkıyla Allah'a ibadet eden Allah'ın yanına cennete gider. Bu sahabenin itikadı budur. Allah subhanehu ve teala semadedir. Arştedir. Arşa istivu etmiştir. Şimdi gelelim e, bir medresede e, üç dönemden sonra törüyen bir medrese. Üç dönemi Resulullah tezki etmiş. Khayril demiş ki benden sonra 3 ümmet hayırlıdır. Üç dönem hayırlıdır. Dört imamda elhamdülillah ve şükür lillah 4 imam da bu üç dönemin içindedir. Böylece adamlarımız, böylece imamlarımız. Biz de onların talebeleriyiz, onun uzantısıyız. İster fıkıhta, ister akidede. Olmaz. Fıkıhta başkasına uyalım, akidede başkasına uyalım. Biz dört imam itibar ediyorsak fıkıhta imamlarımız ise akidede de imamlarımızdır. Çünkü onları nay Fıkıh أكبر fıkıh azardan daha önemlidir. Fıkıh Ekber akidedir. İnsanın cennet cehenneme götüren neydir? Yoludur meselesidir, karar vericisidir. Şimdi o medrese türmüş, ne yapmışlar? Ee, dediğimiz gibi biraz önce bir soru geldi bizden Allah'ın isim sıfatlarıyla tevil etmişler. Evinyetten de olsa hata yapmışlar. Allahu Teala demişler, biz söylesek her yerdedir, ne olur? Allah-u Teala söylesek her yerdedir ne olur? İnsanların aklına gelir allah Teala'nın zaman mekan yere sınar cisim, şekil, temsil, teşbihe düşerler. Ondan dolayı ne yapmışlar? Kalkmışlar demişler Allah'a mekan nispet olunmaz. E bu da yanlıştır. Bu da neden yanlıştır? Çünkü önce bu tevili yaptıkları için bu düzeni kaide kurmuşlar. Kaideyi de insan kursa şimdi insanın kurduğu düzenlerle bu yasalarla, insanın kurduğu yasayla şeriatin yasası aynendir. Aynen değil. Bak 80, 90, 100 senedir Osmanlı Devleti çöktükten sonra İslam aleminde ne oldu? Şeriat iptal oldu. Ne oldu? Avrupa'dan cetirdiler. Her yerde bu insanın kurduğu yasa devam ediyor. Ama nedir? Bak devamlı anayasa yenileniyor. Çünkü insan kurmuş. Yenileniyor, eksikleri tamamlanıyor. Ama zirvata varar mı? Varmaz. Avrupa'da şimdi Amerika, Avrupa, İngiltere, e, hürriyetin kalası, teknolojinin kalası, e, uygarlığın kalası, e, boşluk var mı? Uu, boşluklar o kadar var şu anda da tamir edip yama yapıyorlar anayasalarına altından kalkamıyorlar. Ama şeriatte 1400 sene bizim tarihimiz var, tecrübemiz var. Var mı öyle bir şey? Yoktur. Adalet 1400 sene yayılmıştı, yayılmıştır, 1300 sene pardon. Yayılmıştır, yayılmıştır. Ondan dolayı insanın kurduğu düzenle Rabbil Alemin kurduğu düzen aynı olmaz mı? Biri Haliktir, biri mahluktur. Halik mahlukun yaratmış yanında da kılavuzunu vermiş, katalogunu vermiş. Buna göre çalışırsın. Fabrikadan bir mekine çıktı, bir motor çıktı, bir teknoloji alet çıktı. Kataloğu de yanında çıkıyor. Sen o kataloguna göre çalıştırsan ee, o cihazdan faydalanırsın. Kataloğun haricinde işlem yapsan o cihaz bozulur. Anlatabiliyor muyum? cihazı doğrulamak için bir dakika fabrikaya döneceksin. Mecbursun. Şu anda düzen bozulmuş. Yer üzerinde her yerde zulüm, zulumbatlık var. Nereye dönmemiz lazım? Şeriata dönmemiz lazım. E bir denedese şeriat işte cericiliktir. Hayır, cericilik olsaydı insanlar 1300 sene mutlak adalete yaşurdular. Nerede adalet şimdi sizin koyduğunuz adalet altında? Yoktur. Ondan dolayı, ondan dolayı bize ne lazım? Bize, ee, bize lazım, bize lazım bu ilimle, bu itikattan, bu ilimle, bu itikattan amel etmemiz lazım. Bunlar kendileri kurdukları için bu ee, şeyi, kurdukları için bu e, e, kaideleri Kendileri de çetrifeler düşüyorlar. Aynen yani kur, insanların kurduğu düzen gibi. Çetrifeler düşler bu, bu sefer tamir yapıyorlar. İşte burada dediler insanlar ne olur? İnsanların aklı karışır. Allah'ın isim sifatlarını canlandırırlar. Temsil teşbihe düşerler. Bunun için bu sefer istavu alel arşi ne Dediler Allah o kinayettir allah Teala saygıdan dolayı üstedir. Yoksa Allah her yerde hazırdır nazırdır. Evet bu söz çok güzel bir sözdür. Allah her yerde hazırdır, nazırdır. Ama Allah zatiyle değil hazır, nazır. Bu Allahu u Teala'ya Halika yakışmaz. Halikaya yakışır, dünyanın en güçlü, en zirvesindedir. Ama ilmiyle her yerde hazırdır, nazırdır. İşte bu çok önemli meseledir. Allah ilmiyle her yerde nedir? Hazırdır, nazırdır. Ama kendi zatiyle haşa ve kefe. Ne Resulullah böyle anlatmış, ne ashab, ne dört imam, ne bir güne kadar gelecek öyle bir şey var. Ama Allahu Teala her yerde, her yerde ilmiyle hazırdır, nazırdır ama kendi zatı semanın üstündedir. Delil, birçok delil var dedik ayet Kur'an'dan. İsra'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah hazır ise, nazır ise ne gerek var gitti, yedi semanı çıktı. Allahu u Teala'nın sedretil münteha'ya. E Allah gelirdi Mekke'de tecelli ederdi Resulullah'a. Hazreti Musa'dan konuştuğu gibi, daha tecelli ettiği gibi. Niye getirdi yanına? O peygamberin azimliğinden Sidret-i Muntaha'ya çıkarttı. Sidret-i Muntaha neredeydir? Cennetin tavanıdır. Arş'e götürdü Rabbil Alemin. Kabe kavseyni vav edine. Çok yakın oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Rabbisini görmedi orada. Çünkü insan göremez dünyada. Göremez. Ahirete kalmış. Cennette Rabbimizi görürüz. Nerede görürüz? Rabbimiz aynen şu anda olduğu arşın üzerindedir. Cennetin tavanıdır. Rabbimiz cuma günleri, yevmiz zine diyerler, zinet günü diyerler. Dünyada nasıl cuma günü var? Zinet günü de ahirettedir, cuma günüdür. O günler tecelli eder kullarına. Her çeşit görer, her çeşitten konuşur. Biz buna inanıyoruz. Bunun haricinde muteziledir, akılcılardır, rafizlerdir. Buna inanmıyorlar. Biz de onlara uymarız. Biz ne yorarız? Biz Selefi Salihin'in çioların kaynağı dört imam etiba'ı tabi'in tabi'in Resulullah'tan aldıkları ilimdir. Ondan dolayı ehli sünnetin itikadına göre, ehli sünnetin itikadına göre Rabbil Alemin yedi semanın arşının üzerindedir. Oradan her şeyi kontrol eder. Yedi katın altında bile ne olduğunu ne duyduğunu bilir. Karıncanın gezenin karında ayağının sesini işitir. Şimdi akıl mantık var. Rabbil Alemin'e de bu yakışır. Yani şimdi sen işinin başında olsan her şeyi kendin kontrol etsen yoksa oturduğun yerde her şey sana gelse bir patron olarak. Bu daha güçlü patrondur. Bu daha güçlü patrondur. Çünkü neden? Sen oturduğun yerde bütün haberler aaa bu çok teknolojisi ilerlemiş çok hakim olan bir patrondur. yen yani bir kraldır. Ama her şeyi kendisi yapsa ne olur? Olmaz. Rabbin âlemini de ne yakışır haşa ve kefe meselden ne yakışır Rabbin âlemini yakışır ki Allah Sübhanu Teala arşın üzerine dünyayı yarattıktan sonra istiva etmiş ama ilmi her yerde ne döner. Ve bir de Allah Teala ne gerek var her yerde zatıyla hazır nazır olur. Allahu Teala şimdi bunlar isim sıfattan kaçtıkları için isim sıfattan kaçtıkları için insanlar ne yapmışlar? isim sifattan kaçtıkları için bu Allah her yerde hazır olan Allahu Teala'nın korkunç bir hataya düşmüşler. Allahu Teala'nın verdiği haberlerde zatiyle ilgili olan meselelerini yapmışlar. Kaçmışlar bu sefer e, e, temsil teş e, teşbihten kaçmak için Allah'ı nefi etmişler. Bu